Moi tout à fait. Sur le sujet, moi aussi. Ça va comme il s'agit de ça. Alors, je vais surtout m'exprimer en français et je vais faire une très courte présentation de, de notre thème que aucun nien de spécifier. Donc, thématique euh, au moderne et politique. Donc, un peu dans le prolongement de ce que, de ce que surtout Jacques euh, a déclaré, a dit aujourd'hui. Je pense que euh, je donnerais d'abord la parole à Étienne et voilà et après on va se relayer. On va se, on va se relayer, voilà. Peut-être aussi en forme de de de de de réaction à, à, ce que, à ce que tu as dit, voilà, tout à l'heure. Un peu, ça, ça peut nous avoir fourni de cadre. Bir anlamda bir tartışmanın çerçevesini çizmiş olur. Onun için bu çok geniş bir konu tabi gerçi. Ama bu konuda bir yaklaşım geliştirmek için, düşüncesini açmak için Etienne'e söz veriyorum önce. Teşekkürler Etienne. Çok teşekkürler. Evet, heh, şimdi oldu. Peki, öncelikle izninizle iki kelime ile... Burada bulunmaktan ne kadar mutlu olduğumu önce ifade etmek isterim. Çünkü bu bina Leyla Gencer'in adını taşıyor bir kere her şeyden önce. Benim için bir, benim idolümdür. Türkçe nasıl çevrileri bilmiyorum. Idol aynı sözcük. Benim hayatımın bir kısmını Leyla Gencer'in bulunması zor olan kayıtlarını aramakta geçirdim. Biliyorsunuz. Ve aranızda tabii hepiniz arasında olmaktan ve dostlarımla birlikte olmaktan çok saygı duyduğum, hayranlık duyduğum dostlarımla birlikte olmaktan çok mutluyum. Şimdi ben tabii kesinlikle edebiyat uzmanı değilim. Bunu herkes bilir. O zaman başlamak benim için çok zor. Özellikle de henüz bir soruda sorulmadığı için sanırım arada yeniden araya girmek mümkün olabilecek. Çok hızlı konuşmuyorum değil mi? Etiyem belki evet, devamını, Jack'ın devamını getirebilirsin belki. Evet, ben Jack'ın söylediği şeylerden biri üzerinden yola çıkacağım. Yani, ee, ki e, belki de ya, tabii göreceğiz ama e, birazcık fikir ayrılığı olabilecek bir konudan yola çıkacağım. Ama bunların hiçbiri de onu şaşırtmayacak tabii. Çünkü laf aramızda e, bizim bizim e, bu tartışma çok eskilere dayanan bir tartışmadır. Ve aslına baktığımız zaman belki de her zaman tam zannedildiği yerlerde de konumlanmadık aslında. Şimdi benim bir noktada son derece güzel sunumunda Jacques Hensier Marksizme bir gönderme yaptı. Ve dedi ki Marksizm bir yere not ettim galiba matizm sanki bu söylemlerin veya söylem türlerinin arasındaki yerarşi sorgular gibi yaptı zamansallıklarım pardon şimdiden yanılmışım görüyorsunuz zamansallıkları sorgular gibi yaptı dedi ama <gülüyor> zamansallık tabi ama ne yazık ki, ne yazık ki, onu yeniden hemen bu hiyerarşiyi inşa etti, yeniden kurdu dedi, yeni bir biçimde ve bu da hem öncekilerden daha iyi değildi dedi, hatta daha da endişe verici ya da daha zararlı olabileceğini söyledi. Çünkü sonuçta bu e, kaçak bir şekilde sanki ya da yeniden inşa ederek, yeniden oluşturarak iktidarı ele almayı, iktidarı e, bir uygulamanın içine bir söylemin içine diyebiliriz belki e, soktu ve özgürlük adına bir söylemin içine iktidarı tekrar soktu dedi ve buradan yola çıkarak da bir kez daha diyeceğim Jacques kızmaz bana bu göz kırpmalarından ötürü. Bir kez daha bu fazla ünlü olan, fazlasıyla ünlü olan bilim ve ideolojilerseki farklılığa gönderme yaptım. Şimdi tabii şu soruyu sorabiliriz. Bir kere bu ayrım Marx'ta var mı hakikaten? Tabii bir takım kökleri olabilir. Bunu inkar edecek değilim. Ama ve buradaki niyetim de tabii kesinlikle ee, oturup e, burada bilimle ideolojinin arasındaki farkı savunmak değil ama tam bu e, noktayı e, bu, bu e, referansı diyeyim hemen e, fırsat bilerek bir e, belki bir bakıma bir küçük bir ek önermek isterim daha önce e, her iki konuşmacının söylediklerine bir ek bu. Ee, hem edebiyat konusunda değil sadece ki burada da Ahmet Soysal'a da, e, da söylediğini kullanacağım yazı edebiyatın ötesinde yazı ve yazıyla siyasetin ilişkisinden yola çıkacağım ve burada kullanmak istediğim örnek de bu son derece ve olağanüstü düzeyde, belki fazlasıyla meşhur olan bir metindir. Çoğu zaman buna Komünist Manifesto olarak ilan edilir. Türkçesi nasıl bilmiyorum ama Fransa'da, Fransa'da, İngilizce'de Komünist Manifesto, Manifest Komünist denir ama Biliyorsunuz bu kitabın aslında gerçek başlığı çok daha uzun ve içinde bir öyle bir sözcük var ki o sözcük aslında her türlü tehlikeleri de içeriyor ve geriye dönüp baktığınızda da tarihin bütün facialarını içeriyor. Komünist Partisinin manifestosu esas başlığı bu metnin. <gülüyor> ve sonuçta burada benim ilgimi çekecek olan esas şey şu, hemen şu soruyu sormak. Bu <gülüyor> e, Komünist Manifesto metninin ne şekilde yazı e, konumuna e, indirgendi ve belki de Edebiyat denebilecek bir şeyin alanına, tabii bütün bu sınırları tekrar tartışmak kaydıyla muhakkak e, getirebildi ve sonuç olarak da şöyle de diyebiliriz belki, e, onun kullanılması, kullanış biçimi ve tarihin sonuçta e, radikal bir şekilde dönüştürüp e, tersine çevirerek, Komünizm sözcüğünün değil sadece ama parti sözcüğünün de semantik değerini dediğim gibi e, içeriğini tamamen e, dönüştürdüğüne ele alabiliriz. Şimdi burada söyleyebilecek ilk şey şu olabilir kısaca hızla. Elbette Komünist Manifesto ya da Komünist Partisi'nin manifestosu tabi yazıldı muhakkak o bilinen bir şey. Ama aynı zamanda belli bir anda e, ister istemez bir edebi e, bütünün bir parçası olarak ele alınmalı Çünkü manifesto sözcü aslında e, içinde e, ayrılamaz bir şekilde e, ve farklı ve değişken ağırlıklar içinde her iki ögeninde barındıracak şekilde siyasi niyetle estetik niyetin bir ...veya bir niyetin... E, ...birleştirildiği bir e, metin... ...yani Marx ve Engels... ...bu kitabı yayınladıklarında ama... ...o zamanlar kimse okumamıştı aslında... ...yayınlamadılar... Yaz, ...yazdıkları dönemde... ...başka manifestolar da var... ...manifesto o dönem çok e, önemli bir tür... Ve buna en iyi bilen kişilerden biri Jacques Rancière yani 14. yüzyılın birinci yarısının siyasi edebiyatında çok yaygın bir tür bu. Başka manifestolar da var eşitler manifestosu var mesela öncesinde sonrasında da başkaları var. Mesela Surrealist Manifesto var, e, Situasyonist Manifesto var, yani bir sürü buna benzer başka manifesto var. Şimdi Surrealist Manifesto, gerçeküstü manifestoyu kıyaslamak oldukça ilginç çünkü birinde iki var ama e, ilkinde Andre Breton, ki bunda hafızadan alıntı yapıyorum, Andre Breton gayet... ...becerikli bir şekilde... E, ...şunu ilan ediyor... ...hem Marx'ın hem Rembonun e, ...derslerini birlikte... E, ...ele almalıyız diyor... ...ve buradan yola çıkarak bir... E, ...tam bir slogan... ...öyle de denebilir... ...bir, bir slogan atıyor... ...yani her ikisinden birini... E, ...ayıramayacağım şekilde... ...dünyayı dönüştürmek... ...ve hayatı değiştirmek diyor... ...böyle bir slogan atıyor ortaya... ...ve bu da aslında... Ahmet Soysal'ın da az önce e, sosyal devrim ve arzunun devrimi dediğinde söylediğine oldukça yakın bir kavram bu. Şimdi tabi bugün için baktığımız zaman bibliografiya çıkaracak değiliz ama çok ilginç incelemeler var. Mesela İngilizce bir tane var. Çok ilginç. Başkaları da vardır muhakkak. E, manifesto türünün tarihi üzerine yazılmış incelemeler var. Yani bunu bir edebi tür olarak alan var. Retorik diyenler de vardır mutlaka ama e, ve bu tam kesişme noktasında olan bir tür olarak ele alan incelemeler var. Ama kısa tutmam lazım. İki öge eklemek istiyorum buna. Birincisi şu, Komünist Manifesto'nun yazılımıyla ilgili olarak tabii ki şimdi Komünist Manifesto aslında çok örnek bir biçimde Marx'çı operasyonu ki ondan sonra da Marxist operasyon gelecektir ki Jacques Rancière e, haklı ve e, doğru bir şekilde çok eleştirmişti ama burada bir e, kuramcı bir e, bilim insanı ki Marx kendini o zaman o tarihte çok da öyle iddia etmiyordu ama olmaya niyetleniyordu diyelim. Ee, bir bilim insanı olarak e, e, kur, öz, proletenli özgürleştirici niyeti ya da sözünü e, sahiplenmeden önce bir kere önce o sözcüğü onların yerine geçip onların adına kullanmak istiyordu. Onlar adına konuşmak istiyordu. Onlar adına derken onlar için de e, diyebiliriz. Onların adına söz alıp onların yerine söz alarak ve onlara hedefleyerek e, geleceğin nasıl oluştuğunu ve e, görevlerin neler olduğunu devrimci görevin neler olduğunu ilan bir metine dönüştürdü. Tabi e, e, e, herhangi bir şekilde e, bu e, el, e, bu şekilde e, mülksüzleştirmeden politika yapılabilir mi? Yani ayrı mesele ama şimdi şunu gayet biliyoruz ki Marx ve Engels de e, tabi rastaklar e, da e, yazlar ama e, sistematik olarak aslında Fransızca'da siyasi edebiyat dediğimiz, devrimci siyasi edebiyat dediğimiz, toplumsal edebiyat dediğimiz bir önceki dönemin metinlerini bu anlamda kullandılar. Ve uzmanların da bildiği gibi Komünist Partisi manifesto aslında içinde nerede herhangi bir ee, Marx ya da Engels tarafından icat edilmiş, e, yaratılmış bir formül ya da sözcük yok. Var olan bütün sözcükler, kavramlar çağdaş sosyalistlerden, Saint Simonculardan, e, Furyelcilerden geliyor. Onlara ait olan e, bunların e, e, yazılması, yani bunların belli bir biçime, belli bir sıraya konması e, ve bir bakıma özünde yeni olan orada bütün bu kavramları birbiriyle bağlantlandırış biçimleri. Dolayısıyla buradan baktığımızda <gülüyor> bu ister istemez benim belki biraz fazla hızla ya da basite indirgecek şekilde Jacques Ranciere atfettiğim tutumu ortaya koyuyor. Bu karmaşık bir operasyon yürütülen birkaç düzeyde işliyor. Çünkü şu soru sormamız lazımdı. Bu ıı, önceki metinlerin statüsü neydi? Onlar da bu metinleri kullanıyorlar. Hangi andan itibaren ıı, onların ıı, elinden alınıyor bu metin? Yeniden tekniğe tekrarlanıyor? Ve ne tür bir şemayla gerçekten belki kuramsal bir şema diyebilir ya da bilimsel bir iyi kafada tutarak bunu yapılabilir insan? Şimdi bilimsel sosyalizm ıı, terimi çoğu zaman ıı, Marx'a ıı, ve Marxist geleneğe atfedildi sanki onlar bunu icat etmiş, özel mülküne geçirmiş gibi. Ama aslında ilk kez ise bile daha açık bir şekilde aynı dönemde Proudhon tarafından kullanıldı. Bu da ironik bir biçim. Yani e, Marx bunu Proudhon'dan aldı bilimsel sosyalizm tabirinde. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. E, komünist manifestorunun üçüncü bölümüne bakmak lazım burada. Sosyalist ve komünist edebiyat e, deniyor e, Fransızca'da buna. Aynı sözcük Fransızca'da komünist e, komünistische literatür deniyor. Ama bu literatür yani bu edebiyat, e, Genel anlamda baktığımız zaman da Fransızca ifade edilmiş metinlerden oluşuyor ve burada aslında baktığımızda e, çok güçlü bir şekilde e, alttan alta Jacques söylediğini ifade eden bir olay var. Yani Marx ve Engels bir betimleme, bir e, farklı sosyalist ve komünist söylemlerin tipolojisini öneriyorlar ve bunları da bir takım sosyal gruplara atfediyorlar. Ve belli tarihi dönemlere onlar için aşılmış, geçilmiş dönemleri atfediyorlar. Yani feodar sosyalizm, ütopi, ütopyacı komünizm gibi dönemlerden söz ediyorlar. Ve sonra bir boşluk doğuyor. O da işte bilimsel sosyalizm ya da komünizme ait olan alandır. Ve bu, bunun da aslında sadece... Ee, bir betimlemeyle var olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yani bir anlamda bir anlatı ve betimlemeyle o misal önerdiği anlatı ve betimlemeyle belli bir tarih felsefesi ve belli bir toplumsal eleştiri artı belli bir edebi eleştiri ve artı bir takım sloganlar, büyük sloganlar işte bütün ülkenin proleterleri birleşin gibi sloganlara dayanıyor. Şimdi bu temelde baktığımız zaman bu temelin üzerinde ee, önce sosyalist, sosyal demokrat gibi sözcüklerin, partilerin kullanımı yaygınlaştı. Ve sonuçta manifesto bir e, e, her isteyene hitap eden bir ilan olmaktan çıkıyor. Bir anlamda belli bir pedagojinin aracı e, ortaya çıkıyor. Bir kuramsal eğitim e, bizim o zamanki gençliğimizde... E, kullandığımız tabirdi. Ve bu da aslında bu tür kurumun işleyiş biçimi yani siyasi partinin işleyiş biçimidir. Bu özellikle de tabii devrimci partinin işleyiş biçimine ait bir şeydir bu. Dolayısıyla buradaki tarihi döngü kapandı. Bunu belki başka bir dönemde ele alabiliriz. Ama tabii kişilere göre baktığımızda e, ya erken bitti diyenler var, 68'de anlayanlar var, 989'da anlayanlar var, gelecek sene anlayacak olanlar var ama her halükarda buradaki e, döngü sona erdi. Dönem sona erdi ve bu bu dönemin e, siklusun aş, sona ermesi aslında gayet radikal bir şekilde yine eee Tabii tamamen edebi yöntemlerle Marx ve Engels'in dolaylı bir şekilde üretmeye çalıştığı şeyi ortadan kaldırdı bu Manifesto'nun üçüncü bölümünde, hatırlıyorum bir bakıma tüm kriterleri yani niteliksel olarak farklı olan sözünü ettikleri sosyalist, komünist söylemleri nötralize etmek, hatta yok etmek ee, ve böylece kendi söylemlerinden ayırmak şekli yaptıkları operasyon ortadan kalktı. Şöyle bir çeviri yapabiliriz, bir yandan ideolojik söylemler var, bir yandan da e, kuramsal e, söylemler var öte yanda gibi bir ayrım vardı. Ve aslında burada esas olağanüstü olan şey şu, artık komünist manifesto, e, manifesto okunamaz hale gelmiş değil. Ama bir anlamda edebiyata, edebiyat sözcüğünü belli bir anlamda kullanmak gaydiyle bu metni tekrar edebiyata e, yolluyor. Ki o açıdan baktığımız zaman kaliteleri de olmayan bir metin değil bu. En azından belli açılardan. Ve bunu e, tabii her tür e, ayrımı, her tür yiyerarşi ortadan kaldırarak değilse de bizlere, 21. okurlarına şunu gösteriyor. Bu tür hiyerarşi yaklaşımları, bu tür yaklaşımlar kırılgandır, tartışılabilir, itilaf içerir. Ve bir bakıma siyasi eyleme ya da siyasete girişe bir ön aşama olmanın ötesinde aslında siyasetin daimi ve sonsuz malzemesini oluştururlar. Evet, Jack tabi birçok sorun burada ele alındı ben birkaç tanesini yorumlamakla yetineyim bu bir kaba saldırı diyebiliriz buna tabi şaka şimdi birçok konu ele alındı şimdi birincisi ki evet eee etken aynı e, yönde düşüneceğim şeylerden biri şu e, gerçekten e, gerçekten bir siyasi metin, komünist manifesto gibi bir metin ne asla düşünürken bir e, edebi kurgu olarak düşünmek lazım yani bu e, yanlıştır yalandır demek değil ama benim bütün anlattıklarımdaki çıkış noktam şu bir kurgu aslında illa uydurulmuş e, sahte ve gerçeğe uymayan bir şey demek değil. Kurgu bir rasyonellik biçimidir. E i̇şte bu nedenle Aristote Aristoteles'e çok dayandım. Çünkü aslında e, kurgu kavramını rasyonelleştiren ilk kişi Aristoteles'tir. Ve bunu yaparken de e, klasik anlamda kurgu ile gerçek arasındaki zıtlık seç alakası yok. Hatta mantığı tersine çevirebiliriz. Çünkü Aristoteles'in mantığına baktığımız zaman kurgu daha da rasyonel, bir bakıma daha da gerçek, gerçekten yani beinleyin e, her gün yaşadığımız beinlen şekilde gerçekten daha gerçek hatta Birinci nokta bu Dolayısıyla birazcık Evet bir tarih kuramı her şeyden önce bir kurgudur ve yani bir büyük TL tarih aslında inşa edilir. Tıpkı küçük TL anlatan hikayeler, tarihler gibi. Yani bir takım durumlar seçilir, bir takım olgular, bir takım özneler seçilir, bir takım nedensellik biçimleri seçilir ve oradan yola çıkar. İşte buradan geliyor, buraya gidiyor, nasıl işliyor, ne üretir, ne sonuç doğurur deniyor. Yani benim gerçekten de benim için önemli olan buydu ve burada... Ee, Marksizmin tarihi söyleminden söz derken, genel anlamda Marksizm'den söz etmedim tabi. Burada gerçek anlamda tam da işte e, burada bir e, tarih kavramının inşası, kurgusu, yani e, bir nedenselliği nasıl işlediğinin düşünüş biçimiydi. Ve burada benim ilgimi çeken e, husus buradaki gerilimdi. Yani bir yandan denebilir ki Marksizm aslında o e, Aristoteles'i e, eski e, zıtlı yok ediyor. Çünkü şiir bir takım nedensellikler ortaya koyuyor. Bu rasyoneldir. Bir de tarih var. Tarihde oluyor bu oluyor. Bilmem ne deniyor. Şimdi burada benim için ilginç olan şey şu. Şu denebilir. Marksizm gerçekten de bunu yok ediyor. Bunu yok ediyor ve diyor ki e, esas olarak tam da Tarih aslında bir rasyonellik yapısıdır, güçlü bir rasyonellik yapısıdır diyor ve tarihlerde, hikayelerde buna bağlıdır der. Ve bir yandan da Marx der ki, çok erken bir aşamada hatta Alman ideolojisinde bir bakıma tarihi rasyonelliğin yapası üretim aşamasında olan bir tendir der. Şimdi benim için ilginç olan şey şu. Aristoteles'te bir tür mantık var. İki tür zamansalık var ve bu da iki tür yaşama denk düşüyor. Pasif insanlar var, aktif insanlar var ve bunlar bir takım kategoriler aslında. Siyaseten hassas kategoriler ve bunlar da hala da aslında iş gören kategoriler. Pasiflik kavramı çok aslında Stalin'in de kullandığı çok büyük bir kavramdı ama şimdi o ayrıntılara girmeyelim. Şimdi benim için ilginç olan şu, bu aristocu bir gelenek var, e, siyasi, kurgusal bir gelenek var ve iki zamansallığı karşı karşıya getiriyor. Bu da kabaca şu anlama geliyor rasyonel bir şekilde belli bir gerçek anlamda zamana hakim olanla, zamana boyun insan arasındaki farkı ortaya yapıyor. Şimdi burada Aristoteles bir anlamda bu hiyerarşi dönüştürüyor, Marx'dan doğrusu bu hiyerarşi dönüştürüyor. Ama bir yandan da tekrar ele alıyor. ve En azından Marksist gelenek burada. Özel bir metne gönderme yapmıyordum burada gerçek ama bir anlamda iki tür zamansallık arasındaki bir zıtlık koyuyorlar. Yani ee, bu, bu nedensellikleri gören insanlar var ve görmeyen, böyle boş boş bakan insanlar var, yaklaşım var. Ve buradaki ilginç olan şey şu bütün bunları bir e, e, Lukaç gibi Marxist Edebiyat kura, edebiyat Kuramcısına bakalım. E, Marx tamamen aldı Barzak'ta aktif kişiler vardır. Onlar iktidarı alıyorlar, kadınları arıyorlar, parayı arıyorlar. Bu çok iyi çünkü Aynı zamanda bu bize tarihi süreci anlamamızı sağlıyor diyor. Ama maalesef bir de Zora var, bir de gerisi var. Ee, yani onlar da betimlemeden yola çıkıyor. Şimdi yani buradaki ilginç olan şey, yani bu paradoksal rasyonalitesini bunu ele almayı da benim için ilginç olan. Ve benim de burada gösterme yapmaya çalıştığım şey buydu. Çünkü ilginç olan benim açımdan şey, biraz fazla hızlı sözünü ettim belki bunun. Ee, aslında parçalanma, fragmentasyon, parçalanma üzerine yazılan her şey. Çünkü bu büyük temalardan biriydi. Lukaç'ta bu bir faciydi, ee, anlatım sürekli kayboluydu, cisimleşmeydi vesaire. Yani buna karşılıklı bir başka gelenek de var. O gelenekte de fragmanlaşma, parçalanma modernitenin özgü, özgüdür ve eski usul anlatımın yıkımıdır. Bu parçalanmanın da bir postmodern bir boyut vardır. Modernliğin yıkımıdır vesaire vesaire. Ama benim için ilginç olan şey esas olarak bunu anlamı üzerine çalışmak. Yani parçalamak ne demek? Parçalanan nedir? Parçalanan ne burada? Ve sonuçta baktığımız zaman buna ne gibi bir anlam verebiliriz? Bunu zaman üzerinden aldım çünkü burada bir bakıma benim çalışmamdaki merkezi konulardan biri buydu. Yani bu egemenlik özgürleşme gibi meseleleri düşünmeme sıralıyordu ve bütün bunları da bir takım uzaysal ve zamansal dağıtım üzerine eklemlendirmekti. Yani egemenlik iktidar demek değildir ama bir evrenin hassas evrenin bir inşasıdır evet. ve bu zamansal ve uzamsal evet. bağlantıları evet. konumlandırmaktır yani bütün burada sürekli bu düzeyde olup biten bir siyasa var ve yani onun için biraz evet. yerlerin evet. meydanlardaki hareketle edebi zamanı ile kısa bir bağlantı kurdum evet. çünkü benim için benim araştırmamın geniş genel ufku bu yani söyleyeceğim şey bu ve yani e, tabii şimdi burada benim ben burada özgürleşmeyi düşünmeye çalışıyorum ve bunu yaparken zamansal kopuşluklar üzerine gittim yani işi özgürleşmesini çalışırken esas olarak anlatılara dayandırdım. Yani belli bir anda belli bir zamansal ıı, sıralama ıı, parçalanıyor işçi çalışacağı zaman başka şey düşüyor. Çalış, çalışmak yerine başka şey düşünüyor. Ya da bir yandan çalışırken pencereden bakıyor ve başka bir zaman inşa ediyor. Akşam dinleneceği zaman dinlenmek yerine okumaya ve yazmaya başlıyor vesaire. Yani bütün bunlar da aslında benim için bu parçalanmanın edebi boyutu ve özgürleşmenin siyasi boyutunu ele alırken özgürleşmeyi sanki bir takım zamansal kopuşlar üzerine kurulmuş olarak düşünmek yani bir takım insanlar belli bir zamansallık içinde yaşamaya mahkum edilmişken birden karar veriyorlar ve başka bir zamansallık içinde yaşamaya geçiyorlar ve sadece karar vermekle yetinmiyorlar bunu inşa ediyorlar yani ben bu anlatılar üzerinde çalıştım mesela bir saat saat gündelik çalışmasını anlatan bir Aşab uçasından söz ettim. Yani zamanın hangi aşamasında iş tecrübesinin ne şekilde aslında sürekli bir e, bir kölelikle özgürlük deneyimi arasında gidip geliyor. Yani nasıl orada sürekli bir diyeriktik oluşuyor ve sürekli bir hassas tavırlar oyunu ortaya çıkıyor ve onlar az ya da çok özgürlük üretecektir. Yani benim ilgilendiren buydu. Ve yani bu zaman aralığında bir özgürlük ekonomisi nasıl kendini inşa ediyordu ve bu zamansal bir ekonomiydi. Ve yani biraz bu dönüş, biçimlerin dönüşüm meselesi üzerine düşündüm. Romanesk ya da Roman ya da tiyatro biçimlerinin değişimi üzerine düşündüm ve esas olarak gerçekten de bir aslında zamansal kopuşluklar kopukluklara dayanan bir özgüleşme düşüncesiyle bir yandan öte yandan da tarihi gereklilikye dayalı bir söyleme bağlı bir özgüleşmeye el aldım çünkü e, siyasi ideolojik güncellikte beni e, çarpan özellikle bu son 20-30 yıl Avrupa'da karşımda çıkan şey şuydu nasıl oluyor da bütün o Marksist e, temalar işte aşılmış biçimlere bağlı, arkek biçimlere bağlı, gericilikler söylemi tamamen tekrar ele alanı. Mesela Marx e, e, küçük burjuva, zanaatçı, e, gerici e, ve tarihi e, açıdan aşılmış dönemlere tutunanlara e, ihba, ihbar eder sürekli. Ama mesela Fransa'da bakıyoruz. Ne zaman bir hükümet e, kabaca bir takım sosyal avantajları ortadan kaldırmaya kalktığında her seferinde ee, emekçilerin tepkisine karşı hep Marx'ın dönemleri yani eski zanaatkarlar için kullandığı terimler kullanıyor. İşte bakın bu işçiler, eylem yapan işler aslında hala aşılmış geçmiş ayrıcalıklara sahip çıkıyorlar geçmişte yaşıyorlar falan gibi söylemler konuyor karşılarına. Yani bu cevap değil belki ama benim düşüncemin ufku buydu. ...ve etiyenin altına çizdiği noktalara... ...söyleyeceklerim bunlar. Şimdi... ...Berthan'a söz vermek istiyorum. Şimdiye kadar söylenenler üzerine... ...ne diyecek? Bir de belki kendi şahsi yaklaşımı... ...olabilir bu konuyla ilgili olarak. Bu e, yuvarlak masa konusunu... E, ...oluşturan... ...mevzularla ilgili olarak. Teşekkürler. Evet... Ben de hakikaten e, bu akşam bir katkıda bulunmak istedim e, bu edebiyat ve siyaset konusuna ama belki ben bunu bir takım biraz kışkırtmaya benzer bir biçimde yapacağım ama kışkırtma derken provokasyon derken öyle çok gönüllü olduğum bir şey değil bu. Yani, bir tezi ortaya koymak amacıyla ama bu tezimi aslında yarın sunacağım bugün değil şimdi edebiyat ve siyaset arasındaki ilişki tesis edilirken ben de şöyle bir duyguya kapılıyorum şunun gerekli olduğunu düşünüyorum e, bir şekilde şu fikri ciddi almak gerekir e, edebiyat e, düşünür, e, siyaseti düşündürtür. Ama tabii bu formül henüz tatmin edici olmaktan uzak e, ve e, belki bunun üzerinde konuşmaktansa, edebiyat bize ne diyor e, diye kafa yormaktansa. Bırakalım edebiyat ne ise onu anlatsın bize Dolayısıyla benim size önerim şu Böyle bir kavramsallaştırmaya gitmeyi önermiyorum çünkü bunlar daha sonra geri itilir ama belki edebiyatın bir edebiyattan bir parçayı paylaşmayı önericem size yarın da bunun üzerinde duracağım dolayısıyla ortak bir biçimde buna değinmemiz gerekecek ama aynı zamanda bu sunacağım edebiyat parçası aslında bir anlatı görünümünde ama bir tecrübe esasen. Yani ne demek istiyorum? Bu öyle bir metin ki ee, bir takım etkileri var hemen bu metnin. Ee, okuyan üzerinde ee, ve çok da alakasız etkiler değil bunlar. Diğer e, edebi olmayan farklı türde e, metinlerle arasında hiçbir alaka yok değil. Mesela lakancı psikanalistlerle arada bir e, bağ kurulabilir. <gülüyor> nedir teorik olan, nedir edebi olan, netice itibariyle başka olası metinlerle birlikte bunu ve el almak lazım. Ve farklı canlar, farklı e, edebi üsluplar arasında e, gidip gelmeleri ortaya koyması lazım. Michel Leris'in e, bir metni. E, e, hem çağdaş hem de gerçek üstücü bir yazar. Ama aynı zamanda psikanalizle ilgilenen bir e, yazar. Kitapta alıntı yaptığım, metinlere alıntı yaptığım kitapta bu e, Burada bir işaret olarak kullanılıyor. Bifür, yani çizilmiş, altı çizilmiş, e, üzeri çizilmiş, e, çizik diyelim isterseniz bu bifür e, ifadesini karşılayacak. Bu e, aslında bize neyi tecrübe ettiriyor? E, Sililmiş olan bir şey yerini neye bırakıyor? Aslında silinen tam olarak silinmiş olmuyor. Yaşanmış olarak e, orada var olmaya devam ediyor. Bu metin aslında doğrudan siyasi bir metin. Çünkü e, bu subjektivasyon dediğimiz fenomene bir cevap teşkil ediyor. E, özünde e, özne nedir? Bunun üzerindeki bir e, kuşku. Şimdi e, bunun Başlığı çok kısa. Şimdi yorum getirmeniz gerekir aslında en elinizin altında olsa Rezumant metin. Bir sözcüğün devamı diye Sönce. devam ediyor. Yani bu bir parçası bir sözcüğün, bir sözcüğün, bir sözcüğün son kısmı, Rozmond sözcüğünün son kısmı neyse ki çok şükür ki anlamına gelen. Rezumant Ama bunun. Şükür ki veya seki gibi son kısmını almış oluyoruz. Şimdi burada bir çocuk anlaşıyor aslında. Ee, on, on, odadaki acımasız zemin e, bunu tarif ediyor e, oda derken. Salon, salamanje, e, üzeri solmuş döşemeleri, yanına gelmiş halılar veyahut da e, üzerine saraylar, e, kıtalar inşa ettiğim hareket eden e, e, e, bir halı. Kaleidoskop görevi görmüştü benim çocukluğumda ve... E, e, şiirsel düşler bodurmuştum bir kanvas oluşmuştu o bin bir gece masalları gibi. E, hiçbir kitabın sayfaları bana bunu açmamıştı ve e, cilalanmış tahtaların e, parkelerin üzerine e, çiziklerin e, koyuluklarına bakarak eğleniyordum bazen tozları e, içine alan bu oyuklara, yivlere e, eğiliyordum e, ve e, hiç ruhu olmayan bu zeminin odanın içerisinde bir pazar günü rahatlığıyla mekanik oyunların gerektirdiği hayal gücüne uygun bir biçimde kullanıyordum. Salonda veya hatta salamancı yemek kısmında sudan, gün batımında veya hatta gün doğarken bir, e, belirirken genellikle e, salonun bu bölümünde mobilyaların aslında hurşlarla kaplanıp e, korunduğu e, ve güneş ışından muhafaza edildiği e, bir yerde e, bu e, imtiyazlı ülkeye <gülüyor> ve büyüklerin de çok fazla girmediği bir bölümde e, piyanonun e, uykuya daldığı <gülüyor> bir alanında veyahut da e, bütün ailenin veya da ailenin bireylerinin bir bölümünün bir araya geldiği günlük yemeklerin yeldiği yerde e, asker e, şehit düşmüştü. Asaklar <gülüyor> bir asker de plomb, düşmüştü de ee, ya kartondan bu yapılmış, assez délicatement boulé et boyanmış, kurşun asker, plomb, e bu kurşun asker et mavi, et kırmızı, beyaz, e siyah adikash. renklere, Boyanmıştı <gülüyor> Ve bu Kurşun asker düşüp kırıldığı <gülüyor> Zaman <gülüyor> e, Toprak rengine Veya <gülüyor> da, <gülüyor> da beyazımsı bir renge bürünürdü <gülüyor> Parçaları <gülüyor> Ee, böyle yeni veya eski bir asker, diğer başka şekillere bürünmüş kurşun asker arkadaşlarıyla ve çok çeşitlilik içeren bir ordunun üyeleri olarak sabit bir masanın üzerinde e, veyahut da porselenlerin e, kenarında e, dekor olarak e, bulunduğu küçük sehpaların üzerinde e, lelek gibi e, heykellerin, le e, heykelciklerin olduğu e, vibraların olduğu nitekim bu masalardan Fransız. adını Fransızca Sigogne'den almıştır. Sigogne e, masası denir bunlara e, e, de e, sehpa de olarak. Bu a tracé Muhtemelen bir Fransız askerdi, düştü e, ve belki de bir elin e, çok e, beceriksizce çizdiği bir asker idi bu. Burada bir askerin düşmüş olması değildi önemli olan veyahut da bir başka yaratığın vurdu e, mensubunun. Ee, şimdi bence asker ifadesi burada çok spesifik, net bir şeyi tarif etmiyor. Fransız askeri belki e, kırmızı pantolonuyla tanınır hale geliyordu. Acaba ben Otoy Caddesi'nde, Mördufra bakkalının önünde Mördufra bakkalının adı bir panonun önünde kendimden mi geçmiştim acaba böyle kartondan kesilip biçilmiş asker oyuncaklar oynadığı bir kantinde mi bulunuyordum buradaki baş kahramanlar belki de bir önlük taşıyorlardı veyahut da mavi veya kırmızı bir pantolon giyiyorlardı acaba ben gözlerimi sabitlemiş miydim bu canlı bürlesk tablo üzerine ve bu otoy caddesinden geçerken Tıpkı ım, ormanda ve, yürüyüş yapmaya gittiğimiz gibi buralarda geziniyor muydum? Sırlar, Ama tabii sırlar, ki sırlar, hiç şüphe yok ki bu askerlere hiç özel cümlesiz önem cümlesiz ve sörün ilgi atfetmiyordum ve e, çeşitli biçimlerde olan e, bu şeylere e, Bu zayıf seriye çok önem atfetmiyordum. Daha sonra e, ben e, kalaydan e, yapılmış e, askercikleri alacaktım. E, Peyderpey satın alınmış. E, bu askerler bir kutuya, doldurulacaktı sayıları önce on, 13, 19, 28 ve 32 kuruşa tekabül edecek şekilde artacaktı. Şövalyeler bir biçimde bir turnuva'nın etrafında atlara binerek ilerleyeceklerdi. Burada esas olan bir askerin düşmesi, ölmesi değildi. Çünkü bir asker, ben de çok bir yankı uyandırmıyordu. Burada esas olan mesele bana ait olan e, bir şeyin düşmüş olmasıydı ve bana ait olan bu şeyin bir oyuncaktan ibaret olmasıydı. Aslında bu düşen oyuncak, bu oyuncaklar dünyasının bir bireyiydi. Oyun, oynama bittiği zaman hepsini bir kutuya tıkardınız ve e, ...biçimleriyle, renkleriyle e, gerçek e, dünyada temsil ettikleriyle kapanırlardı. Belki biraz daha keskin bir biçimde bu dünyada temsil ettikleri Çok ayrı bir dünya bu. E, baş harflerinin e, işlenmiş olduğu... E, bir kol saatine işlenmiş olduğu analog. biçimler çok yoğun bir dünyada analog bir biçimde e, işte kelebekler, e, gelincikler, e, deniz kabukları, gökyüzündeki yıldızlar, köpükler, e, kayalar, ağaçların kökleri. Hepsi araştırılmış ee, bir gün e... Gene e, bu oyuncaklarım benim e, sakarlığım sonucunda düşmüştü. Onla çok bağlıydım ve çok hızlı bir biçimde yere eğildi. E, bu açı çekmekte olan e, askerciyi le aldım. Le Şöyle le bir baktım. Aslında kırılıp ölmemişti. Hayattaydı le hala le bu kurşun asker le ve le dedim le ki Neyseki'nin seki çok şükürkinin ki, le ki le kısmını le kullanarak le benden daha az cahil le bir le kişi le benim bu ifademi e, duyduktan sonra dedi ki neyse ki demelisin çok şükür ki demelisin yarım konuşmamalısın ve bu tespit benim heyecanımı e, sekteye uğratmıştı ve düşüncemde aslında e, daha ziyade bir sevinç vardı ondan sonra bunun yerini bir merak aldı ama e, tuhaflık derinmiş oldu e, ve bu uyarı aklımda kaldı kelimenin yarısı değil, hepsi söylenmeli. <gülüyor> ve şimdiye kadar benim kullanmış olduğum bu sözcük, anlamını tam olarak bilmeden kullanmış olduğum, ve <gülüyor> kullanmış olduğum bir sözcük, <gülüyor> mutlu anlamına gelen, Fransızca sözcüğün başı olan ıhı kısmına birleştirilmişti. <gülüyor> ve çok spesifik bir dizi anlamlar taşıyan sözcük olarak karşıma çıkmıştı. Daha önce hep böyle parçalayarak kullanmış olduğum sözcük artık yepyeni bir keşfe bürünmüştü ve bir takım gerçekliklerin tatlaması olmuştu. Bu seslendirilebilen dalga şimdiye kadar bana ait şahsi bir şeyken ve kapalı bir şeyken tesadüfi bir biçimde ee, anlam bilimsel bir döngünün parçası haline gelmişti. Artık bu bana ait bir sözcük değildi ve e, abilerimin, erkek kardeşlerimin, kız kardeşlerimin ve ebeveynlerimin diline ait bir gerçekliğe dönüşmüştü. Yani bana ait olan bir şey ortak ve açık kullanım, kullanıma açık ortak şey <gülüyor> olmuştu. Dolayısıyla e, sosyalleşmiş ve paylaşılmış bir şey olmuştu. Şimdi artık e, aslında benim dudaklarımın arasından öyle kafa karışıklığıyla çıkan bir şaşkınlık ifadesi olmaktan çıktı e, e, milyonlar binlerce farklı unsurda olduğu gibi bir dili oluşturan unsurlardan biri haline gelmişti. Ee, daha yetişkin benden daha yaşı büyük olan bir kişinin bana ikazı sonucunda e, kurşun askerin e, halıya düşmesi yere düşmesi e, benim dışımdaki dış dünyanın varlığını e, farkına varmamı sağlamıştı <gülüyor> evet herkese aşağı yukarı 15 dakika düşüyor Özür diliyorum. Zaten bunun üzerine bir yorum da yapma şansın olacak. iki dakika müsaade edersen. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani benim için ilginç olan... E, herkesi bu metinle çarpıştırmak saf bir biçimde hiçbir yorum katmamak zaten amacım bu ee, esas tecrübe bu hiç yorum yapmamak istiyorum zaten e, çeviri açısından da bu bir sorun teşkil edebilecek e, bir durum evet ama buna rağmen sadece metinin okunmasıyla dahi çünkü Fransızca cümlelerle Türkçe cümleler çok farklı biçimde e, kurulurlar ve çok uzun cümleler var. Ve çok basit bir şey değil onları Türkçe'ye çevirmek. Nitekim zaten bu Lajdom kısmı sadece bu Türkçe'ye çevrildi o da izafi olarak bir parça daha kolay çevrilebilir bir metin <gülüyor> İşte zaten bu iş bunu tecrübe etmek bu yani bu metinde anlatılan tecrübe her dile tercüme edilemez evet belki de doğru ama benim açımdan en azından çok ilginçti çünkü Ecaiha'nın bazı metinlerini de hatırlattı bana bu metin bence çok ilginç o açıdan üzerine birçok şey söylenebilir Biliyorum ki Volkan Bilakan seminerinde çevirilerini yaptı bunun koleksiyona dahil etti. Ama ilginç olacak şey şudur bu bir kısmını du, du metne paralel olarak ve okuma daha yapabilirsiniz Lakanın Les Diemirguva kitabındaki ilk parçaları ilk bölümleri buna paralel olarak okursanız hakikaten olağanüstü bir tecrübe edinmiş olursunuz birbirine tamamen zaten. Söylemek istiyorum daha ziyade sana Kısaca. bırakmak istiyorum söylemekten ziyade biraz yani, modern Türk edebiyatı yani ben, küp, Türk, ben Türkçe, Türkçe konuşayım. Türkçe. Türkçe konuşayım. Ben Ben Ben sen yardım et ve evet. bu evet. Yani şimdi Türk edebiyatı eee baştan beri zaten politik yani popülizm eee yani bekleyen günlerin politik edebiyatı yani olabilir korku yani şekil yani Türkiye'deki modernizmi 19. ortalarından işte. Fransızca çevirileriyle, Ahmet Vefik Paşaların, Şinasi'nin sonra oyunlarıyla, daha çok hatta işte sonra daha değişik çevirilerle Fransız edebiyatının modelinde aslında gelişen bir, bir modernizm var bizim edebiyatta. Daha önce biliyorsunuz tanzimat dönemi ve ondan öncesi o bir geçiş dönemi. O, o geçiş dönemi hızlanıyor sonra işte şeyden beri. 19. yüzyılın ikinci yarısından beri. Ee, bu çok küçük bir Türkiye Edebiyatı'nı özetlemek saç, saçma ama imkansız aslında. Sadece e, bu, bu bugüne kadar gelirse hızlı bir şekilde e, bizde bir belli bir politik edebiyat, yani sosyalizm esinli bir edebiyat, e, hatta e, Kemalist hareket içinde sosyalizm e, yönelimini de bir ölçüde içe, içerecek şekilde e, ele alırsak e, böyle bir şeyde bir köy edebiyatı doğuyor mesela bir köy edebiyatı o çok önemli bir şey. Işte. mesela Fakir Baykurt'unun bir örneği dir. Ondan sonra e, şu şiirde de bunun karşılıkları var aslında Ceyhun Atuf Kansu'da vardır mesela bir ölçüde Cahit de. ondan sonra e, belli bir dağlarca toprak anan dağlarcası vardır e, aynı zamanda da biliyorsunuz şiirde çok büyük bir politik şair var dünya çapında dünyaca ünlü e, belki en ünlü Türk şairi dünyadaki Nazım Hikmet. Nazım Hikmet var politik şiir olarak şimdi bütün bu, bu e, Eğilimler, biliyorsunuz onu da bilirsiniz, yani işte 71 şey muhtırası, sonra 80 darbesinden sonra bir değişime uğraması ile daha değişik bir edebiyatın ortaya çıkmasına neden oldu. İşte buna bazıları ben o değinme etmek istemiyorum. Postmodern edebiyat falan diyor, diyorlar. Ama bir figür daha var ki, çok önemli bir figür. Çünkü bu, bütün bu aşamalardan geçmiş bir figür. O da Yaşar Kemal figürü. O da Fransa'da bilindiği için söylüyorum. O da belli bir işte kırsal kökenli, köy kökenli bir bir edebiyat. Ve örtü Tam, tam tamına politik bir edebiyat. Zaten kendisi de politik bir kişilikti. Ee, bu işte sonrasında da işte bildiğimiz mesela, e, Nobel Ödüllü Orhan Pamuk'un çıktı. E, ayrı bir, bir edebiyat. Bunlar iki tane ayrı e, eğilim olarak Türk edebiyatında vardılar. Şimdi daha çok e, Orhan Pamuk eğilimi, hani egemen diyebiliriz. Yaşar Kemal'in bir devamcısı tam o tarzda bir, bir yazar. Şu an pek ben göremiyorum. Belki vardır ama bilmiyorum. Yani Politik edebiyat, şey tarzında yani birebir politik ed edebiyat, ee, Yaşar Kemal örneğinin e, geliştirdiği edebiyat biraz e, geriledi, bir par parlayış e, anı yaşadı. 50'li yılların sonuna itibaren 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda sonra geriledi. Başka toplumsal e, edebiyat e, örneklerinden biri de 71 dönemini çok iyi anlatan Sevgi Soşal'ın romanlarıdır. Çok önemli bir yazar o da. Onu da burada almış olayım yani. E, ama e, o da işte e, o dönemde genç yaşta öldükten sonra e, o tarzın bir, çok büyük bir devamını ben, ben göremiyorum. Tabii, tabii ki alıntılar yapılır. Tabii ki bütün edebiyat politiktir filan. Şiirde de, şiire bakarsak, şiirde de aslında iki, e, eğilimlerin ikiye ayrılması çok basit. Bir ikinci yeni hareketi çıkıyor. Modernist bir Türk şiiri. Hatta avantaj bir şiir. Ece Ayhan bunu temsil ediyor. E, azınlık, mesela Müslüman olmayan azınlıklar ama bütün azınlıkları aslında sonradan değinen bir, bir açılımı var. E, i̇şte Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Çansever, onda da Ermeni, Ermeniler vardır filan. Bir öyle bir çok modern bir edebiyat. Bir de ona karşı sosyalist gerçekçiliği savunan bir bir şiir tandansı olmuştur Türkiye'de. O tendans da şu an neredeyse çok azaldı, silindi ve ya da işte birazcık ıvmlaştı diyelim. Ama siyasi şiirde o eski eski böyle çok sert böyle işte sosyalist şiir tarzından uzaklaştı. Yani bugün o kadar öyle bir şair ben göremiyorum. Yani çok öne çıkmış olarak şiirde. İkinci eninin devamı belirgin oldu. Bu aslında İslami kesimin şiirinde de çok belirgin. Çok ilginç bir şey söylemek lazım burada. Fransız dostlarımız da bunu tabi biliyordur belki bilmeli. O da modern Türk şiirinde ee, bayağı yani müslüman bir şiirin ve modern bir şiirin e, bir çeşit e, öncü konumda e, kalabilmesi olmuştur çok ilginç bir şeydir bu başka başka dünya, başka İslam dünyasında bunun örnekleri yok aslında mesela e, burada sadece İsmet Özel eski sosyalist şair sonra e, aşırı milliyetçi ve İslamcı falan ne olduğu belli değil aslında şu an yani ben şu an hangi siyasal sokununda olduğunu tatmasa bilmiyorum ama çok büyük bir şair, ilginç bir şairdir. Ama ama çok çok büyük şairler var, başka şairler de var yani. Güzel, Onlar içinde tabii Sezai Karakoç örneği var. var. Çok büyük bir şair. Tamam. Önemli şiirinde sevgi yanımda mı? Yapıtıyla ilk önce biliyorsunuz 2. Yeni içindeydi ama ondan sonra ya yani 2. içinde konumlandırılır çünkü Cemal Süreya ve Ece arkadaşı. Ama Türk modern şiirinin çok önemli şairlerinden biridir yani onu hiç unutmamak lazım. Bunun yanı sıra daha az birinden Ebu Bekir Eroğlu'nu anabiliriz. Ondan sonra Cahit zarif, zarif oldu var. Da çok eski var. Mi? yani. Bir kadar. modern, Moderniz bir Türk şiiri İslam İslamî e, eksenli bir modern Türk şiiri var. O da çok ilginç ilginç bir şey aslında. E, e, ve sürüyor, o sürüyor. Onun onun onun bir gücü hala var yani. Evet e, işte tabii e, ben ya yani benim herhalde değineceğim her şeyi sen söyledin zaten. Bir Necip fazla da başlayan hani özellikle oradan gelen yani şiir üzerinden edebiyatın belki de hani. İslamizasyonu denebilir mi? Şu an belki umut bir kavram ama hani dinin evet. gerçek belki, anlamda evet. şiiri ama şiirin kalitesini evet. sarsmayan bir biçimde girmesini istiyorum. Evet. Yani şiiri bozan bir eee bir için bir şey söylemek istiyorum hemen sana ek olarak yani Necip Fazıl'ın için ilginç yılı, e, Müslüman çizgi e, Tam olarak üstlenmeden önceki dönem modern şiirler yazıyor ama 30'da oluyor, 30 beş biçimle rastlaştıktan sonraki şiiri hiç modern değil. O öbür öbür Müslüman şairlerden çok farklı. Yani onun Müslüman olmadığı hayatını yani içinde dönem hani çok ideolojik şiir yazmadığı, ideolojik bir dünya bakışa sahip olmadığı dönem çok çok modern. Rambo'dan ilk söz eden Türk şairidir. Çok önemli bir geçiş noktasıdır bence şeyle, Ahmet Tahsinle Dağlarca arasında Türkiye'deki ya yani Türk şiirinin o derin bir bir damarın aslında çok önemli bir bir geçiş anıdır Necip ama ondan sonraki şiiri ideolojik bir şiir olarak zayıftır ve modern değildir. O öyle garip bir gariplik var hükeyt İsmet Özel her zaman modernizm'in ucunda şiir yazmıştır. Muhteşem de bir şiirdir yani. Mesela temayı temaya bir yusuş masalı bence bir başyapıttır. Batık sanlamadı, İskotör Fransak kültür diye anlamadım. Çok müthiş bir şiirdir. Yani bunlara baktığını bilmek lazım. Mesela politikada bu konu olduğu için şu anki mesela siyasi İslam, Türkiye'deki siyasi İslam'ın da iki referansından birisi Necip Fasıl birisi Necip Fasıl. Bir gizli bir referans aslında Sezer Karkoş. Biraz daha gizli ama Necip Fasıl gerçekten siyasi davranışında her zaman şart ediyor. Buna ek olarak belki bir de şey varoluşçu edebiyatı belki biraz ekleyebiliriz. Yani Oğuz Atay Yusuf Atılgan, belki Vüsal Oğbener biraz, belki yine e, Bilge Karasu'yu hani ta, ta, e, arkadaşımız Yiğit Bener, şey mesela, Yiğit çeviriyor, Bener. orada Çeviriyan, evet. e, dostumuz, yani e, belki politik değil tam tersine anti politik hatta edebiyatı bir yıkıcılık ama pozitif anlamda yıkıcılık yani başka bir şey kurmak için e, edebiyat edebiyatı düşünen, yazan, roman yazan işte bu figürler Oğuz Atay gibi işte öyle bir varoluş edebiyatta da Türkiye'de antropolitikal olarak belki görebiliriz ama esasında politik bir tavır. Yani pozitif anlamda pozitif yani çok kısa kısa özetlersem hep bütün evet. toplam yani aslında Frans, Fransa modelini almış Türk edebiyatı dedik. Türkçe edebiyatta diyebiliriz o. ama ondan sonra e, yani bugüne geldiğimizde ve 20. yüzyılda aslında çok çok büyük farklılıklar da var çok çok büyük felsefi köy edebiyatı gibi bir şey Fransa'da pek yok ya olmadı 20. yüzyılda yani. O o düzeyde işçi edebiyatı başka o, onu özerk çok iyi biliyorsun. Ama e, köylü bizde bir köy kökenli bir edebiyat var. O güçlüydü yani. O güçlüydü. Şu an o zaten köylerin sayısı da azaldı. Yani Şehir kentleşme var. Zaten Yaşar Kemal'in yapıtında da bu var. Gitgide kentten bahsetmeye başlıyorlar. Peki tasavvufi ya da mistik gelenekle de... olarak ne söyleyebilirsin bize? Yani tasavvufi ve mistik geleneğin evet, mis bir şey istenmiş durumda İslami kanatı o modernist İslami kanat. Yani e, her şey rağmen bir ölçüde aslında ilgisiz gibi görünse de dağlarca da e, belli e, yansımalar. Dağlarca durumu çok özel evet hiç, evet hiç kimseye benzemiyor çünkü bu bir, sert sert bir kemalist aslında. Ama aynı zamanda tasavvufi şeyleri de barındırmış şiirinde özellikle ilk şiirinde e, ve e, tabi onda bir de bir metafizik boyut var. O Türk şiirinde onu tamamen eşsiz yapıyor, hiç, hiç kimse de. Bile tabii metafizik dedim ya yani felsefi e, bu, boyuta e, e, boyutu içeren bir şiir e, yazmıştır. O onu da dünyanın en büyük şehirlerinden biri yapmaktadır. Son olarak ya Ejayan'da zaten bahsettin. Evet. Şimdi evet. eğer evet, yani çok kısa kestik, kusura bakmayın ama biraz da bahsetmiş olalım diye. Yani, yani sorulara biraz diye yarında yarın devam edeceğiz. Sorularla şapalabiliriz. Evet sorulara geçebiliriz. Şimdi evet bir saatimiz var. Ee, Mümkün olduğunca herkese söz düremeyi istiyoruz. Kime soracağınızı söyleyerek sorarsanız. Siz bir Zaman kalırsanız size döneriz. Sormayan arkadaşlarımız. Şöyle başlayalım sonra oraya açıya sonra Sonra tamam. Mikrofon. Mikrofon. <gülüyor> Ben iki soru bulmak istiyorum. İki tartışma arasında birbirinden bağımsız bir görünen çıkarttık. Önce e, Mösyö Balibar ve Evren arasındaki tartışmayla bir küçük soru. Sonra sizin ikiniz arasında biraz bizden bir soru oldu. onu sormayacaktım ama çok heyecanlı önemli bir yere geldi. Onu da bırakmıyorum. isterseniz ikinciden sizin bıraktığınız yerden alalım. Şöyle bir şey, çok ilginç aslında hem Ahmet benimsin dediğiniz yerde bir şey var. Türkiye İslamcı doku üzerinden gelişen şiir. Ta Sezai Karakoç'un Mona Rosa'sından çok eski bir dönemler Bir de yani, hem politik isyana giren ama aynı zamanda sizden az siz, önce siyaset rızkınız varoluşturma şiddetle yani mesela biten, bireysel özgürlüğe kadar her türlü şey tema edinen, ve bu temaları ilginç bir şekilde o dönemin daha sol ve hatta ikinci yeniden daha doz olarak fazla yapan bir şey olarak gelişti. Ama o şimdi koptu. Herhalde ee, yani bunun nasıl bir patolojisi var ki onu sormak istiyorum. Yani toplumsal bir patolojinin de yani yaşanmış siyasal bir gerçekliğinde payı var mı bunda ve bu şiir şu anda yaşadığımız o tazikli bastırılmış noktayla birlikte kendi kendini de yok eden bir şiir şey geldi. Yani. Şu andaki o dergiler arasında baktığımda öyle bir çıkış görünmüyor. Onu sorumu istiyorum. Ee, i̇kini de sorayım mı yoksa sor, yani bende kalmasın söyleyeyim onu da sorayım isterseniz. Sorabilirsiniz. Evet. O manifesto ile <gülüyor> ilgili tartışmaları bir şey dikkatimi çekti. Bir parçasını da ...tam hani, tamam ama ne ama e, çok net bir sözunu söyleyeyim aslında çok çok önemli iki filozofu gibi düşünüle yana bulmuşken e, manifesto da şaşırtıcı bir şekilde. Elebi birin getirdiği bütün betimlemeler, analizler tamamen okurkusal ya da başka yani değer olurken çağrılar, ona bağımlı çağrıların tamamı e, hayatın kendi mantığı içerisinden dışarı çıktı. Yani bütün dünyanın işleri birleşiriz. İşte mı? ...bilerek büyük bir antal bir yapı haline gelip kendi kendine tüketeceği... ...yani işin edebi tasvirsel tarafı tamamen... ...halen daha bir üniversite işi tutarken... ...şey kısmı... ...çağrı kısmı hiç bir şekilde yaşanmıyor. Sorun şu... ...hala o çağrı kısmının yaşanması için bir umut var mı... Hala bir manifesto yazabilir mi günümüzde? Yani tarihin inşası ve kurgusu dair olmak üzere. Yani bu konuda zaten yani takip ediyorum, çok merak ediyorum. Çok da söylüyorum, fazla konuşum, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Yok yok, sorun yok, mu, sorun yok. E çevir şey yapamazsınız. Eee. Şey, şey, bir cevap versinler sonra soru sorulur. değil mi? Cevap verelim et ça. c'est vous Compris. trop long. Alors, Euh, D'abord, permettez-moi de, de faire moi aussi comme euh, trois petites annonces à propos de demain. Je crois que euh, dans le programme qui vous avez communiqué, euh, on a annoncé euh, comme thème de, de mon intervention de demain, que j'avais moi-même proposé, euh, l'idée de révolution... Euh, hier euh, aujourd'hui euh, alors ce qui est amusant c'est que euh, euh, j'ai décidé j'espère que, euh, que vous ne vous m'avez pas trop de, de changer euh, de, de, de, de euh, thème euh, de euh, et euh, euh, je vais parler de la question euh, de la démocratie je profiter de euh, la quantité de l'occasion à fois de la euh, sortie de mon petit livre euh, du euh, fait euh, que je ne trouve que